girişin yukarısında söve pervazının yatay bölümünün ortasının hemen üstünde dışarıya doğru ön duvara dikey olarak kısa bir demir çubuk çıkıyor ucundan kocaman bir fener sarkıyor fenerin dört camının dost doğru eşiye yürüyen herkesin karşısına düşeni üzerine yapılmış tümüyle kırmızı bir Avrup haritası görünüyordu. Büyük ve gerçek bir camlı sundurma girişin yukarısında sözde yapının göz aldatmak için yalnızca resim olarak yapılmış pencereleriyle oldukça çelişir biçimde bir çıkıntı oluştururken bir ışık çizgisini geçiriyor. Bu ışık çizgisi ta yukarıda kocaman kafesin saydam tavanının demir kiriş yerinden birine takılmış, yansıtmaçlı bir elektrik lambasından gelip eğik olarak dikkat çekici haritanın üzerine düşüyordu. Sanki güneş o sırada kendisini gizleyen bir buluta karşın buraya bir ışınını yollamaktaydı. Tepeden tırnağa karalar giyip buz gibi havada dışarı çıkacakmış gibi örtünmüş bir adam eşeğin birkaç adım önünde tam tersine yazlık kılığını giymiş çok genç bir uşağın yanında dikiliyordu. Az önce hastanın önünde durduğumuz sırada oldukça uzaktan sağa doğru gittiğini gördüğümüz yardımcı birden taş döşemeli holden çıktı. Sonra sırtı bize dönük, dolayısıyla bizden dosdoğru uzaklaşır durumda hızla ilerleyerek ta ucuna dek ön duvar boyunca yürüyüp solda gözden silindi. Başı geriye çevirince onun koşarak odaksal zindana ulaştığını görebildik. Sonra holden büyüleyici tırnakları parmaklarını her oynatışında aynalar gibi ışıldayan hoş ve hafif bir plaş kılığında güzel bir genç kadın çıktı. Arkasından otel garsonu kılığında bir yaşlı adam gelmekteydi. Eşiği geçer geçmez bir zar vermek için onu durdurdu. Genç kadın mektubu burada sapının ortasından tuttuğu bir rozde, uçuk sarı pembe bir güle karşın, şemsiye ile eldivenleri bir araya getiren öteki eli ölçüsünde dolu olmayan sağ eliyle aldı. Yakınlığımız nedeniyle bu mektubun üzerinde tüm ötekiler arasında tek olarak kırmızı mürekkeple yazılmış Perez, Fransa'da 19. yüzyıla dek bazı soyluların ve yüksek meclis üyelerinin eşlerine verilen unvan sözcüğünü gördük. Alımlı kadın göründüğü kadarıyla zarfın üzerindeki yazının herhangi bir ayrıntısı nedeniyle heyecanlandığından olacak, birden köklerinden kopar gibi oldu. Gülün sapında kalmış olan ve o sırada zarfla başparmağı arasında yer alan bir dikenin eline batmasına neden olan bir titreme geçirdi. Birdenbire sapı ve zarfı lekeleyen kanı görmek, kendisini gizli bir nedenle gerekenden fazla etkilemiş gibi, dehşet içinde, kırmızıya boyanmış iki nesneyi elinden bıraktı, sonra kımıltısız, büyülenmiş gibi, gözlerini şimdi yarı yarıya dikleşmiş baş dikip kaldı. Dudaklarından dökülen şu akçıl yayın içinde, tüm Avrupa, kırmızı, tümüyle, Sözcükleri ötekilerden hiçbir ayrımı bulunmayan ve burada da saydam duvara yerleştirilmiş olan yuvarlak pencere nedeniyle bize de kulaştı. Bu sözcükler arkasında yalancı güneş ışını altında havada ışıldayan cam üstündeki haritanın gözlerine tırnağının öylesine baş döndürücü biçimde yansıtıcı olan akçıl yayından ulaşmasıydı. Yaşlı adam düşüşlerinden hemen sonra mektubu ve kanlı çiçeği yerden almaya çalışmıştı. Ama en azından sekseninde gösteriyordu. Esneklik yokluğundan onlara ulaşabilecek ölçüde eğilemedi. O zaman gözlerini uşağa dikip parmağıyla kaldırımı göstererek şu romantik çağırma sözcüğüyle seslendi. Tigre, Fransızca kaplan. 19. yüzyılda kimi uşaklara bu ad verilirdi? Delikanlı uysalca gelip iki ufak nesneyi aldı ilgili hanıma vermek istedi ama hanım yaşlı adamın kullandığı söz konusu anlamda çoktan eskimiş terimi işitince titredikten sonra şimdi bir sanrının etkisi altında birbiri ardından dehşet devinileri yapıyor baba kaplan ve kan sözcüklerinin ikide bir yinelendiği kesik kesik tümceler söylüyordu. Sonra tümden çıldırdı. Bu arada olanları başından beri heyecanla izlemiş olan kara giysili adam hemen yardımına koşarak kendisini kısa adımlarla konağın içine doğru sürüklemekteydi. Kantörel topluluğumuzu bir kez daha alışılmış yönde aksattı, birkaç saniyelik bir ilerlemeden sonra halktan bir kadınla bir adamın yanında tümden eksik olan iki duvarının yeri kendisini içinden tümüyle gözlemleyebildiğimiz cam duvarla doldurulmuş dikdörtgen biçimi tavansız bir odanın önünde durduk. Yardımcı da buradaydı. Önceki duruşumuzun sonunda uzaktan ona yönelerek geçtiğini görmüştük. Sağımızda yükselen duvara giderek bir kapıyı açtı, çıktı, gene kapattı. Neredeyse aynı zamanda hafiften geriye eğilerek onu solda, odanın çevresini dolaşıp biraz yana doğru koştuktan sonra daha yeni gözden silinmiş olan deli genç kadının arkasından atılarak yapının taş döşeli holüne daldığı anda görebilirdik. Gözlerimizin önüne serilen oda bir çalışma odasına benzemekteydi. Dipteki duvarda sağda içi dolu bir büyük kitaplık, solda her rafında bir sıra ölü kafası bulunan kocaman kara bir kapaksız dolap vardı bu iki eşya arasında yer alan ateşsiz bir şöminenin üstünde bir cam küre tepesine eski bir gazeteden kesilmiş bir avukat başlığı geçirilmiş başka bir kafayı saklamaktaydı Solumuzda bulunan duvarda geniş bir pencere yardımcının geçmiş olduğu kapının tam karşısına düşüyordu. İki kısa kenarından biri tümüyle duvara yapışmış büyük bir dikdörtgen masada sırtını çok yakınındaki cam duvara dönmüş bir adam bir takım kağıtları düzene sokmaktaydı. Çok geçmeden bu işten bıkmış gibi bir an cebinden çıkardığı meşin bir tabakadan aldığı sigarayı ağzına götürerek ayağa kalktı. Birkaç adımda şömineye ulaştı. Burada bir bölümü tümüyle zımpara kağıdıyla kaplı bir kutu, tümden açık, içeriğini o anki isteğine sunmaktaydı. Bir an sonra haz dolu bir biçimde dumanıyla çevrili durumda bir kibriti sallayarak söndürdü, sonra parmaklarının arasından ocağa attı. Ama bu son yaptıkları sırasında duruşunun da gösterdiği gibi garip başlıklı kafanın bir özelliği gözüne çarpmıştı. Şimdi bakışlarını ondan ayıramıyordu. Birdenbire doğmuş bir ilginin etkisi altında cam küreyi kaldırıp sağ yana koydu, ürkünç nesneyi alarak başlığına hiç dokunmadan masaya döndü. Bu arada ilk kez bizden yana dönerek yaklaşık 25 yaşlarında olduğunu da belli etti. Bizim topluluğumuza katılmış halttan kadın ve adam, annesiyle bir delikanlı, benzerlik ve yaşlarından böyle olduğu seziliyordu, cam duvardan yercesine izliyorlardı onu. Sigara içen adam gene masasına yerleşmiş, bize gene arkasını dönüyor, önüne koymuş olduğu kafatasına uzun uzun bakıyordu. Kuru kafanın alnının tüm görünen bölümünde doğrudan kemiğin üzerine sivri uçlu bir madenle hafifçe çizilmiş, incecik çizgilerden oluşan bir çapraz çizgi toplamı sanki çocuksu bir acemilikle bir saç filesi parçasının gözlerine öykünmekteydi. Kantorel dikkatimizi söylediğine göre Times parçalarından yapılmış avukat başlığının kağıttan bir dik kenarı üzerinde eski Cermen yazısıyla bir el yazmasının tıpkı basımına çekti. Sonra bize bunlarla A biçimi alın izleri arasında bir benzerlik bulunduğunu gösterdi. Bu izlerin hepsi de dikkatle incelenince anlaşılıyordu ki yalnızca en aşağıda sağda bulunanlar dışında çok değişik biçimlerde eğilip birbirleriyle birleşen garip biçimli eski Cermen harfleri oluşturmaktadır. Böylece yalancı gözeneklerle oluşturulmuş aralıksız metnin iki sözcüğü geri yanıyla aynı biçimde çizilmiş tırnaklar arasına alınmıştı. Söylemek bile fazla, gözetlediğimiz genç adamın az önce birdenbire ayrımına varmış olduğu şey alın göstergeleriyle başlığın kıyısındaki göstergeleri birbirine bağlayan gizemli bağıntıdan başka bir şey değildi. Şimdi masanın üstünde akfilizli bir kalemle küçük bir taş tahtayı görüyor, sol işaret parmağıyla sürekli biçimde dokunup birbiri ardından her parçasını belirlediği alın yazısını bizim ABC'mizin harflerine çevirmek üzere bunları kullanıyordu. Bitirdiği zaman bulunduğumuz yerden taş tahtada biz, bir daha ve rektop. Ön yüz, sözcüklerinden başka pek bir şey seçemedik. Bunlar yalnızca büyük harflerden oluştuklarından daha kolay okunmaktaydı. Bütün içindeki yerlerine bakılırsa özgün yazıda tırnaklarla belirlenmiş iki terimin karşılığı olmalıydı. Genç adam bir an önce yazdığı satırlarda yer alan bir isteğe uyarak odanın ortasından geçip kitaplıktan kocaman bir cilt aldı. Kitabın sırtında çok uzun bir başlığın ardından şu alt başlık görünüyordu. Cilt 24 esnaf sınıfı gelip gene masaya kuru kafanın karşısına oturduktan sonra yer açmak için kuru kafayı geriye etti, kitabı önüne koydu. Gri renkte kalın bir kağıda basılmış ve birbirinden iyice ayrılmış birkaç banttan oluşan ilk sayfadan açtı. Sonra içlerinden birinin harflerini ak kalemin ucuyla birbiri ardından hepsine hafifçe dokunarak saymaya başladı. Bazı bazı belirli bir sayıya gelince son dokunduğu harfi taş tahtanın altına yazıyor, sonra bir an süresince kendi sine belirtilen gerekli bilgiyi çıkarmak istercesine yeni kullanılmış ak kalemin ucuyla alındaki metnin kopyasının belli bir noktasına dokunup işlemi sürdürüyordu. Kitapta seçtiği yerde söz konusu bendin geri yanından kolayca ayrılmalarını sağlayan çok kalın ve koyu harflerle yazılmış olarak bir yanda bir engerek yılanını canlandıran çengel, öbür yanda iç gömlek giymiş piskopos yazısı görülüyordu. Genç adam yeni işini bitirdiği zaman birer birer oluşturulduktan sonra hepsi de çok belirgin biçimde görünen bir dizi ak harf taş tahtanın alt yanında aralarında istenen boşluk olmadan yakut nöbetçi sözcüklerini vermekteydi. Masanın üstünde açık bir mücevher kutusunun içinde yüksekliği genişliğinden biraz daha fazla ilginç bir sanat nesnesi vardı. Bu da en büyük boykart vizitlerin boyutunda bir tiyatro afişinin kopyasından başka bir şey değildi. Üzerine tüm yüzeyini kaplayan sayısız değerli taşlar işlenmiş altın bir levhaydı. Fon açık renk zümrütlerden, metin ise koyu renk zümrütlerden oluşmuştu. Safir harflerle yazılmış, değişik büyüklüklerde 12 iki ad, boyutları boyutlarına uygun, elmas dikdörtgen bir fon üzerinde beliriyordu. Üst yanlarında sayısız yakutlardan oluşmuş bir ad parıldıyor, kendisi için yeterince geniş bir elmas kuşağın üzerinde belirginleşerek, üstün boyuyla hepsini eziyordu. Başlığa ulaşılmadan önce bir yüzüncü gösteri söz konusu olduğu okunuyordu. Genç adam çok geçmeden sol elinde sanat yapıtı masadan aldığı bir büyüteçle Yakut nöbetçiyi özenle inceliyordu.